Kutsal Ruh, Ruhul Kudüs Hristiyan ilahiyatında Teslis'in üçüncü unsuru. Onun, baba ve oğuldan farklı fakat aynı cevherde ezeli ve ebedi tanrısal varlık olduğuna inanılması.